Mm Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Okumaya devam ediyoruz. Minha abidin ila cenneti Rabbil alamin isimli kitabımızdan okumaya devam ediyoruz. Ee, önümüze çıkacak engellerden ve bu engellerin kısaca nasıl aşılacağından konuştuktan özellikle nefis meselesinin çok riskli bir noktada durduğundan en önemli sakıncayı veya engeli oluşturduğundan söz ettikten sonra devam ediyor. Felem meferaga min Bu dört engelli bölümü de açtıktan sonra raca ila kastil ibadeti. Şimdi ibadete yönelebilirim diyecek insan. Fe iza avaridun ta'triduhu. Bu sefer geçici engeller. Yani bir dağ gibi engeller vardı. Şimdi de fırtına oluyor, kar yağıyor, mevsimsel sorunlar oluşuyor, gençlik sorunu, yaz yaz sorunu, kış sorunu gibi oluyor. Ve teşgulu teşguluhu anil ikbali ala maksudihi min Ve bu sefer o engeller meşgul ediyor onu. Birileri engelliyordu bunlar meşgul ediyor ibadet dünyasına dalmasını engelliyor ve tusuttu anit teferruğu لذلك كما ينبغي tam olması gerektiği gibi istediği gibi bir ibadete bir türlü atılım yapamıyor. Fete teammale bir inceliyor ben yav insanlardan ayrıldım. Dünyayı attım. Ben çıkmadım dünyadan ama dünyayı attım kalbimden. Şeytanla savaşıyorum. Nefsimde filan seviyeye geldim. Niye hala namaz kılarken Rabbimin huzurundayım diye şöyle doyasıya bir ibadet yapamıyorum diyor. Fete emmele fe idahiye yine dört engelle karşılaşıyor. Dört geçici bir engel geliyor. El evveli birincisi el rizku, rızık endişesi geliyor tutalebuu ennefs bihi ve tekul nefis rızkı önüne çıkarıyor. Ne yiyeceksin akşam diyor. Ne yiyeceksin? Lebuddeli min delimin ve kıvam muhakkak rızkım olmalı ve ayakta durmalıyım. Kıvam Türkçe bir kelimedir. Kıvamında yani ayakta durma. Waqat tecerrattu ani dunya dünyayı bıraktım ve tefarradtu eydan ani halk insanlardan koptum. فَمِنْ اَيْنَ يَكُونُ kıvamı وَا رِزْكِي Nereden gelecek benim rızkım diyor. Birinci geçici engel, rızık engelidir. Rızık neye diyoruz? İnsanın dünyevi ihtiyaçlarının yer yer uhrevi ihtiyaçlarının da karşılanmasına rızık diyoruz. Biz rızık deyince hep ekmeği hatırlarız. Çocuk da bir rızıktır mesela. Eş de bir rızıktır. Koltukta insanın bir ihtiyacıdır. Yani rızık ihtiyaç demek. Daha çok canı ayakta tutan bölümü hep dikkatimizi çeker bizik. Bu kullukla o kadar ilgili bir konudur ki Allahu Teala'nın isimlerinden biri er Erraziktir. Errezzak, er er razık rızık veren demek. Allahu Teala'nın rızık vermesiyle kullar rızık bulabiliyorlar. Kâfire de veriyor tabii. Allah dünyada kafirden acımıyor. Hatta ona daha bol veriyor. Dolayısıyla Allahu Teala'nın rızık verme yönünü canlandıran ismine Errazık Errezak diyoruz. Allahu Teala'nın isimlerinden kullarla çok ilgili bir bölüm. Ama unutmuyoruz. Bizim bedensel rızkımız da var, ruhi rızkımız da var. Yani Mesela hadis-i şerif dinledikçe tebessüm ediyor insan. Ruhun rızıklanıyor çünkü. Tıpkı meyve suyu içince yazın şöyle bir neşelendiğin gibi. Rızkı biz sadece Ramazan'da pide olarak anlamayız. İftar saatinin verdiği mutluluğu da bir rızık olarak anlarız. Misal yani. Demek ki ana dağları açtık, düz vadiye geldik. Haydi bakalım şimdi teheccüd derken, bir engel grubu daha çıktı. Birincisi rızık. İkincisi اَلْاَخْطَارُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ نِخَافُوا ev يَرْجُوهُ اَوْ يُرِيدُهُ اَوْ يَكْرَهُوا Ahtar, katar kelimesinin karşılığıdır. Tehlikeler demek. Her taraftan kuşatan tehlikeler başlıyor. Bu tehlikelerin bir kısmı bela olarak geliyor. Bir kısmı mesela... Elimden gitmesin param. Parayı kaybetme tehlikesi, para harcama tehlikesi, çocuklarımdan ayrılma tehlikesi. Birincisi rızık dedik. İkincisi de tehlikeler. وَالثَّالِثُ <gülüyor> Yok, estağfurullah. وَلَا يَدْرِي صَلَاحَهُ ف۪ي ذَٰلِكَهُ فَسَادُ Bu tehlikeler de menfaatine nedir, zararına nedir bunu anlayamıyor. فَاِنَّ عَوَاقِبَ الْاُمُورِ مُبْهَمَةٌ Bunun altını çizebiliriz. Bir işin sonucu, işlerin sonucu nereye gidecek onu bilemiyor insanoğlu. Eşiyle mutlu olup olamayacağını bilemiyor. Eş tehlike oluyor onun için bu sefer. Evlilik yapsam bir dert, yapmasam bir dert. Sonunu kestiremiyorsun. Ve yeş tagilu biha. Bu sefer kalbi meşgul ediyor bu tehlikeler. Ve inne rubbama yek'u fi fesadın ev mehliketin. Bu sefer de bir yanlışa ve bir helak edecek bir şeye düşebiliyor. El-Thalithu, üçüncüsü, اَشْحَدَائِدُ bu تَنْصَبُوا bu مِنْ كُلِّ canip Belalar ve sıkıntılar bu sefer geliyor. Tehlikeler, yani bir sanal tehlikeydi çoğu ama bir de geliyor. Akrabaları sıkıştırıyor, devlet sıkıştırıyor, siyasi zorluk çekiyor, ekonomik zorluklar çekiyor. Bela geliyor, bela yağıyor üstüne. Eyyub Aleyhisselam Allahu Teala anlatıyor işte en büyük sıkıntılarla uğraştı. İbrahim Aleyhisselam'ı anlatıyor. Babasıyla uğraştı, Nemrut'la uğraştı, hanımlarıyla uğraştı, kavmiyle uğraştı. Rahat kalmadı ki kendi çocuğuyla imtihan oldu. Enbiya üzerinden bile bu örnekleri görebiliyoruz. لَا سِيَّ vakat وَقَدْ اِنْ تَصَبَ Özellikle de, لَا سِيَّ özellikle... Özellikle de vakat intesabe muhalefetil muhalafetil halke. İnsanlar seni aykırı görmeye başlarlarsa derdin bitmez o zaman. Her şey iyi gidiyordu da insanlar seni parazit görüyorlarsa, aşırı gidiyorsun görüyorlarsa dert çoğalacak ve muharebeti şeytan ve mudadetin nefsi Şeytanla savaşıyorsun, nefse aykırı davranıyorsun. Ters gidiyorsun onlara göre fe kem min ussatin yetecerrahu bu yolda nice acı lokmalar yutacak ussatin acı lokma demek yetecerrahu yutacak ve kem min şiddetin testekbilo nice sıkıntılar şiddetler bekliyor ve kem min vehm ve hazen ya'terudo nice vehm ve hazen nice Gam ve üzüntü bekliyor. Vehm gam demek. Yani geleceğin üzüntüsüne vehem denir. Vehm Geçmişin üzüntüsüne de hüzün denir. Nice vehem ve hüzünler ya'teril önüne çıkacak. Ve kemmin musibetin tetelakka. Nice musibetler, sıkıntılar karşısına çıkacak. Ve râbi'ûn. Dördüncüsü, neyin dördüncüsü? Geçici sıkıntıların dördüncüsü min Allah Subhânahu Taala bil ve, ve bu sefer Allah'ın yazdığı kaderin tatlısı ve acısıyla karşılaşacak. Nedir? Tatlık bir örnek verelim. Çocuğu oldu. Çocuğunu öptü, okşadı, sevdi, büyüttü, ama çocuğu yüzünden imtihan oluyor. Namaza kalkamıyor. Çocuğuyla çok meşgul olduğu için çocuğuna sabırsızlık yaptığı için kaybediyor. E, çocuğu ölüyor acı bir bu sefer yani Allah'ın e, kaderiyle karşılaştığı bir hayat yaşayacak. Bu kaderi o bilmiyordu. Kader sayfalarını açtıkça bu sefer onun dertleri çoğalacak. Tedidü aleyhi halen fehalen her gün bir renk geliyor Her gün ona bir renk musibet geliyor ve nefsü tüsarı öyle sukt Bu sefer nefsi kadere karşı gelmek için, bu da mı dayanacaktık? Bu da mı gelecekti? Filancanın durumu böyle. Biz niye böyleyiz diyecek. Ve tubadiru ilel fitneti. Nefis içeriden bir ateş kaynatmaya çalışıyor. Festakbetuha huna akabatu'l avarid'l arba'ati. Bu dört engel bu sefer karşısına çıkacak. Geçici engel. Fehtaci ila qati'iha bi arba'ati eşya. Bu bahsettiğimiz rızık, tehlikeler, musibetler ve Allah'ın kaderi konusundaki 4 geçici sıkıntının giderilmesi için bu sefer 4 tavsiyesi var. Ettevekkülüallahi sübhanehu fi mawaadi'ir risk. Rızık konusunda Allah'a tevekkül edecek. Rızık konusunda Allah'a tevekkül edecek. Çare. Bunların açılımını yapacak ama şimdi özetliyor. Bu ne olacak? rızık konusunda Allah'a tevekkül edecek, çalışacak, gerisini Allah'a bırakacak. Ve tevdiiz ileh fi mavaadi'il Tehlikelerle karşılaştığında işi Allah'a salacak. Tevwis Kur'an'dan alınma bir ifade dedi. Ve fawdhu emri ila Allah. Ben işimi Allah'a bırakarım. Tam ben size bunun Türkçesini söyleyeyim, aradan çıkmak demek tefviz. Yani ben ne yapıyorum mesela? Çalışıyorum, çabalıyorum, çocuklarım iyi olsun, mı olsun, şöyle yapayım, böyle yapayım, çalışıyorum, fakat bir noktada pilim bitiyor. Gerisini Allah'a bırakıyorum. Tefviz bu demek. Tasavvufun insana vereceği en güçlü kaynakların başında tevekkül gelir. İkincisi tefviz gelir. Eğer Nuh Aleyhisselam tefviz yapamasaydı, İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken Cebrail'i bile istemem deyip Allah'a tefviz etmeseydi işini, İbrahim İbrahim olamazdı. Zirve bir iş bu. Tabii tembel adamın böyle bir iş yapma hakkı yok. Oturduğu yerden dilekçe yazıyor. Tefviz yapılmıştır imza. Böyle değil. Bu oyun olur. İnsan helak olur böyle bir şey yapsam. Sen çalıştın. Gayret ettin. Dernek kurdun, vakıf kurdun, cihad ettin, parti kurdun, yürüdün, uyumadın, gece uykusuz kaldın. Ve ufevvudu emriyle Allah. Gerisini Allah'a bıraktım Niye? Kulsun sen. Ne yapacağını bilemezsin. Sen çalıştın. Güvendin. Te tevekkülle farkı ne? Tevekkül güvenmektir. Tefviz bu işi pratik yapmak demek. Tevekkülü pratik yapıyorsun. Ben bıraktım Allah'a. Ne gibi? Mesela genç hanımlar dinliyor. Genç delikanlılar dinliyor. Evlenecekler. A adayı ile evleneceğiz. Erkek veya kız kim evleniyorsa. İstişaremi güzel yaptım. Gidip de teyzesine sormadım kim bu diye. Elbette teyzesi övecek onu. Arkadaşlarına sordum. İbadetini araştırdım. Ahlakını araştırdım. 23 yaşında Son 23 senedir. Yani doğduğu günden beri sigara içmiş mi? Sigara yanında oturmuş mu? mesela Böyle inceledim. Neyse benim aradığım şeyler. İstiharemi de yaptım. Anamın babamın da rızasını aldım. وَفَوَّلْتُ اَمْرِيْ لَاللّٰهِ Gerisini Allah'a bıraktım. Bu başarılı bir uygulama. Ama aşık olduktan sonra gidip hocaya bu iyi midir, evleneyim mi diye soruyorsun. Bu oyuncak. Aşık olmuşsun, sırılsıklam gitmişsin. Uygun mu değil mi? Her istihare iyi çıkıyor. Ya sen istihareyi yapmana gerek yok, iyidir o zaten. İstişareyi bitirdin, istihareye geçtin. İstişareyi niye yaptın? Sana yok deselerdi bırakacaktır. Hazır, ortada yani sıfır noktasında istişare yaptın. Bana E de tamam mı? Evet de tamam mı? Demek için istişare yapmadın sen. Buna tefwiz diyoruz. Bu büyük bir mertebedir. Allah'ın dostları böyle yaptılar. Ateş onları yakmadı bu sefer. Ölümden korkmadılar. Niye? Ölüme giderken bile canımı Allah vermişti. İtti zaman alacak. Ben işi ona bıraktım dediler. Ne demek tefviz? Demek ki kendini aradan çıkarmak demek. Karşındaki engeli Allah'la baş başa bırakıyorsun. Ben çekiliyorum diyorsun lafla mı eylemle lafla bunu yapmak kolay. Herkes yapar. İbrahim Aleyhisselam bunu eylemiyle yaptı. Aleyhisselam. O <gülüyor> dört geçici sıkıntıya dört tedbir getirdi. Birincisi tevekkül, ikincisi tehlikelere karşı Allah'a tevfiiz yapmak ve sabru inde nuzulü'ş şedaid ve üçüncüsü de sıkıntılar gelince sabır. Ya sabır. Sabır Sabır ne demek? Pes etmemek demek. وَالْرِضَا عِنْدَ نُزُولِ الْقَبَاءُ Allah'ın kaderi karşıma çıkınca da e, o zaman da razıyım. Peki sabır ne? Razı ne? etmek, direniyorsun. Pes etmiyorsun. Rıza göstermek ne demek? Senden mi geldi Rabbim? Kabul. Hiç itiraz yok. Mızmız etmek yok demek. Bu dört noktayı yakaladı mı Müslüman? Gazali'nin çizdiği bu kurağıdaki bir noktayı daha, bir aşamayı daha geçmiş olacak. Felem ma'faraka Teala'nın yardımıyla ve Allahu Teala'nın elinden tutmasıyla bu vadiyi de geçti mi kul? Felema ferag min kat'iha ve 'ada ila kasdil ibadeti. Bu aşamayı da bitirdik. Şimdi iş ibadete geldi. Tekrar nazara bu sefer dönüyor bakıyor ki feiden nefsu fatiratun kesla. Nefis ağırdan alıyor. Tembel. İlim öğrenecek, riyazus sare'nin dersi yapacak. Oh, toprak kazacak gibi uğraşıyor. Nefis tembelleşiyor. Aslında yok demişti nefis. Arkadaşlarla otur muhabbet et çekirdek demişti. Sen onu dinlemedin. Şimdi de alttan aldırıyor. Pili numaraları yapıyor. Yorgun, başı ağrıyor. Tembel. Nefis tembelleşiyor. Allah'ın huzurunda yapılacak bir ibadete gerekecek ciddiyeti göstermiyor nefis. Alttan alıyor, ağırlıyor, oyalıyor. وإنما ميلها أبدا إلى غفله ودعه Nefis dediğin her zaman tembellikten yana olmasından yana rahatin ve bataletin rahatı bozulmasın ve boş hantal otursun bel ila şerrin ve fudulin tam aksine kötülük tarafına git istiyor nefis bu beliyetin ve cehaletin cahillik istiyor belaların peşinde koşuyor fehta ce işte burada bir şeye daha ihtiyacı var. Nasıl o dört engele karşı dört çare getirmişti? Nefsin tembelliğine karşı kul bir dinamizm ortaya çıkaracak şimdi. Aksi bu engeli aşamazsın. Bu vadide yürütmez seni. فَاَحْتَا جَمْعَهَاُنَا اِلَى سَائِقٍ يَسُوقُهَا اِلَى الْخَيْرِ وَالطَّاعَةِ ta'ati وَيَنْشُطَاءَ لَهُ Burada bir dürtücü bir şey lazım. Onu hareketlendirecek, hayır tarafına, Allah'a taat konusuna götürecek. Ve zacirin يَزْجُرُهَا عَنِ الشَّرِّ وَالْمَعْصِيَةِ وَيَفْتُرُهَا عَنْهُ Ve bir de bir uyarıcı lazım. Yani bir pohpohlama lazım nefse, bir de böyle gırtlağını sıkacak bir pense lazım. Yani çift taraflı istiyor. Şimdi bu geldiği noktada, bu, bu vadide karşısına ne çıkacak? Nefis bakacak ki ibadet yapıyor bu adam. Tevekkül yaptı, tefviz yaptı, sabır yaptı, rızasını yaptı. Bu gidiyor. Adam uzmanlaşmaya başladı. Ne yapıyor nefis bu sefer? Sabahleyin başlarsın ders ediyor. Önce arkadaşlarla bir telefonla görüş. Hoca dersi bir saat sonra yapsın. Salı gün olsa olmaz mı? Cuma gün olsa Bir mazeretler uyduruyor. Çocuk uykudan kalkınca sofraya da gelmeden böyle evirir, çevirir. Öyle işler yapıyor. Sen adamsın diyor adam. Olmuyor. Ben de seni helak ederim diyemiyorsun. Nefis, sensin çünkü nefis dediğin. Ne oluyor? Bir poh bunu diyor. O poh poflama, yani teşvik edip gaza getirme diyelim. Argoca -ar bir ifadeyle. Ara sırada uyaracaksın. Bu ikisi nedir? Er-raca'u vel Vahuma er-raca'u vel Umut ve korkuyu dizginleyeceksin bu sefer. Yani dediği iki şey lazım ona bu sefer. Umut ve korku. Beynel havfi varraca kalacak bu sefer. Korku ile umut arasında yaşayacak. Burada çok çok güzel bir özet bu. Bakınız. Sadece cennet ayetleri, cennet ayetleri, cennet ayetleri Müslüman batar. Sadece cehennem, cehennem, cehennem hiçbir iş yapamaz Müslüman. Çünkü korkunun aşırısı da tehlikeli. Öt patlaması diye bir şey var ya Korkudan ödü patladı. Müslümanın korkudan ödü patladığı anda da ibadet yapamaz. Çok şımarttığın zaman da ibadet yapamaz. Bir taraftan şımartıyorsun, bir taraftan korkutuyorsun. Ortada dengede bul, kalıyor mümin. O zaman ibadet yapabilir. فالرجاء في عظيم الثواب لله سبحانه وحسن ما وعد من انواع كرامته وتذكر ذلك السائق يسوقها فيبعثها على الطاعه. بو الله تعالىانin vaad ettiği büyük sevaplar. O cennetteki lütuflar, ikramlar bunlar kulu ibadete teşvik eder. Taatete teşvik eder ve harekekha لذلك ve ينشطها. Bir hareketlilik getirir ona daha hareketli olur. Cennet, huriler, ırmaklar, peygamberle buluşmak, orada şefaat, bunlar hep budur işte. Vel havfu min elimi ikabillahu azze ve cel Allah'ın azabının korkunçluğu hatırlatılınca. Vesuubeti ma o'ada min anvai'l ukubeti ve ehaneti Allah'ın nasıl kulunu büyük azaplara, cehennemle tehdit ettiğine dair bilgiler de وَزَاجِرُنْ يَزْجُرُهَا anil الْمَعْصِيَةِ Günah işlemekten alıkoyar. وَيُجَنِّبُهَا يُفَتِّرُهَا عَنْ ذَلِكِ Böylece oturur, kendisine çeki düzen verir kul. Demek ki bu kulun bu bölümü atlattıktan sonra karşılaştığı bölüm bu sefer nefis tembellik rollerini ortaya çıkarıyor. Tembelliğe karşı da sen ne yapıyorsun? Umut. Ve korku aşısı yapıyorsun nefsine. Kabartma bu işi cehennem var diyorsun. O cennetteki zevkleri düşün diyorsun. Dengeyi buluyorsun. Bunlar tabi sözde değil. Allah'ın ayetlerini dinleyerek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i dinleyerek, Allah'ın salih kullarını dinleyerek, Evliyaullah'ı örnek alarak bunlar oluyor. فَهَذِهِ عَقَبَةُ الْبَوَاعِسِ Şu bahsettiğimiz geçici engeller. اِسْتَقْبَلَتُ <gülüyor> هَاهُنَا bu karşısına çıkacak fehta ila kat'a bu iki şeyle korku ve umutla bu vadiyi geçecek fekada fiha bi husni tawfikillah azza fakat'a Allah da onun samimiyetini görüp de yardım etti mi ona bu sefer yolu aşacak demektir <gülüyor> bu aşamayı da geçtik bu vadiden de geçtik Raca ile likbali alel ibadeti. Getir şimdi Ha Perşembe orucunda başlayalım. Çünkü nefis önce dünyayı engel çıkardı. Olmadı, yahu aç kalacaksın dedi. Olmadı, ooo, sonra yaparsın dedi. Onu da açtık. Evet, getir seccadi. Şöyle zevkle bir ibadet yapalım. Felem yara aikan vela şagilen. Ne meşguliyet kaldı, ne bir engel kaldı. وَوَجَدَ ve وَدَاعِيًا Bir sürü de teşvik aşısı yaptık. fil فِي fe فَاَقَامَهَا Canlanır mümin ve ibadete başlar. Kur'an okurken gözleri yaşarır. Namaz kılarken kendisini Ka'bede hisseder. Hadis okurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elinden tutuyor zanneder. Bu bir seviye gelir buna ve anakaha bi tamam al-şevk ve ar-ragbeti fi idama ibadate as adeta ibadate sarul şevkle heyecanla ibadet yapar fe nazara bi de bakar ki fe iza tabdu li hadi'l ibadate allati ihtamala fiha kullu zalika afatan azimetan bu 2 bahsettiğimiz süreçte ibadete tam yoğunlaştı ya Allah bu kuluçuyor Yiyorlar yani uçuyordu iki büyük pranga ile karşılaşır iki büyük tehlike karşısına çıkar bu sefer nedir o iki büyük tehlike riyāu ve lujbu Riya ve lujbu nefis önce rızıkla korkuttu olmadı geçici şeylerle korkuttu olmadı tembellik yaptı olmadı bu adam gidiyor madem sevdinse Sabahleyin arkadaşlara de ki çok uykusuzum de kalkmak zor oluyor ama yapıyor. Bu sefer Riya bombası patlatıyor nefis. Çünkü sen ibadet yapsan da sevap kazanacaktın, yapmasan cehenneme girecektin. Şimdi ibadet yaptın cehenneme riyadan dolayı sokacak seni. Zaten derdi şeytanın, senin cehenneme giren girmendir. İbadet, namaz kılmayarak cehenneme girsen bir şey zararı yok şeytanın. Namaz kıldığın halde riyadan dolayı cehenneme girsen bir zararı yok. Namaz örnek diyorum ama tesettür de böyle. Sakal da böyle. Ramazan'da Kur'an okumak da böyle. Sadaka vermek de böyle. Yani Allah için yapılan her şeyin riya ve ucub diye bir eksikliği vardır. Riya ne, ucub ne? Bu ikisi çok tehlikeli bir kavram. İnşallah e, riya ve ucubu anladık mı gazali o zaman gel gel. Seccade bekliyor burada diyecek. İbadet ortamı oluşacak. Riya insanın Allah için sadece yapılan bir işe kulları da karıştırmasıdır. Mesela teheccüd Allah için kılınır. İnsan ister ki e kullar da bilsin biz teheccüd kılan adamız. Riya bu. Bunu söyler, işaret ettirir. Riya özellikle nafile ibadetlerde daha çok olur. Çünkü cuma namazı kılıyorum demene gerek yok ki Müslüman zaten cuma namazı kılar. Ramazan'da oruç tuttuk elhamdülillah demene gerek yok ki. E gavur oruç tutmaz, Müslüman oruç tutar. Riyası olmaz bunun. Müslüman kadın tesettürlü diye bir reklam yapamaz. Tesettürde riya olmaz ki. Niye olmaz? E Müslüman kadın zaten tesettürlü olur. Nerede tesettürlü Ben başörtünün altına bone, bonenin altına şu, onun altına bu on çeşit takıyorum. Dediği zaman riya olur. Yani farzın üstündeki bölümü nafile, daha kaliteli, daha faziletli bir bölümü izhar ettip ortaya çıkardığın zaman zekatı verdik. Elbette verecektin. Zekat vermeye Müslüman olur mu? Ama zekatın üstünde zekat kadar da sadaka verdim dediğin an Riya bu işe bulaşır. Riya ile ilgili bölüm gelecek. İnşallah orada göreceğiz bunu. Bu ne oluyor? Taareten yurāi bitaâtin nesife yufsiduha. İnsanlara taatını yani Allah'a yaptığı kulluğu gösterip ifsad ediyor bazen ve o buna yemtenu an zalike ve yelumu nefsuhu fiha bakın burada riya çeşitlerini anlatıyor şimdi riya çeşitlerini bazen e, ibadet yaptım işte zekat verdim misal yani diyor bazen de yemtenu an zalike yani riyayı böyle anlatarak yapmıyor ve yelumu nefsuhu fiha feya'cubu bi nafsihi feyahbutu alibadatu alayhi veyetlufuha veyufsiduha eee burada kendini kınıyor, kınıyarak rüya yapıyor. Mesela ne diyor? Ya bu yaşa geldik. Yani tecrütte hala Allah için bir yapamadık ya şu teheccüdü. Yani yapıyor da bir türlü işte nefsini yenemiyor. Aslında orada tecrütün reklamını yapıyor gene. Ama şimdi direkt yapmayacaksın diye hadisler dinlediye Riyazü's-Saleh'inde. Şeytan ona ne yapıyor bu sefer? Sen bunu direkt anlatırsan yakışmaz sana da. Sen de hadis okuyorsun üstelik. Ya arkadaşlar var ya yani sadakayı gizli veremiyorsun ya. Ne hikmettir? Yani verdim haberiniz olsun. Ben açıklamıyorum ama siz anlayın. Tesettürde Allah'ın emri olan her şeyde bu var. Bu böyle yapabilir. فَاسْتَقْبَلَتُهَا akba عَقَبَتُ الْقَوَادِحِ Bu sefer ibadeti Sorunlu hale getirdim. Kavadih ayıplar demek. Ne yaptı? E, tembellikten de arındı. Kavadih dediğimiz bir sorun çeşidi çıktı ortaya. Yani ibadet var. Yapılmasın istiyordu Nefis. Oldu. Fakat sorunlu ibadet. Defolu. Kavadih defolu da diyebilirsin. Defolu ibadet. Fıhtaj ila kat'ihā. Bu sefer bunu da aşmak için ne yapması lazım? El ihlas bunu da ihlasla açacak. İhlas eğitimi yapacak ve zikr minneti ve bu sefer asıl nimetin sahibi olan Allah'ı düşünmeye başlayacak. Ya bu namazı kılmayı Allah bana nasip etti deyip şükredilmesi gereken Allah'tır deyip ihlas düzeyini artıracak ki teslim له ما يعمل من خير يقطي الشئل riya bunları tüketiyor çünkü ayıplı hale getiriyor Fa fi kat hadi alqabe bi iznillah subhanahu ve taala bi cidd ve ciddi olarak tedbir yaparak tedbirli davranarak mesela konuşmuyor millet anlatmıyor tedbirler alıyor bu akabe'yi bu engeli de geçiyor ve kuzim bi husni ismetil cebbari taala Cebbar olan Allah'ın koruması altında bu vadiyi de geçiyor. Cebbar kelimesi Allahu Teala'nın isimlerinden biliyorsunuz. Not almamızda fayda var. Yani Cebbar Allahu Teala'nın kullarının ayıplarını örtmesi, kullarına rahmet indirmesi demek. Allahu Teala'nın isimlerinden. Şimdi burada ucup kelimesi geçti. Buna bir dipnot koymak zorundayız. Ucub. Kendisi de bunu açıklayacak ama biz burada ucubu bu özetleyelim. Burada ucub riya ile beraber bir tehlike yani ibadete yaklaşabilecek ayıplardan biri olarak karşımıza kondu. İnsanın yaptığı ibadeti beğenip abartması ucubtur. Biz Filan hafızın okuduğu Kur'an-ı Kerim için çok güzel okudu. Elhamdülillah. İçimiz açıldı deriz. Bu beğenmektir. O hafız çok güzel okudum, harikaydı dediği zaman ucuptur bu. Allah için yapılan bir işte mümin boynu bükük olur. Ucu bir nevi kibirdir. Ve bu kibir de Allah'a karşı yapılıyordur. Oruç tutar mümin. Oruç dediğim böyle olur be. Ağustos'ta tutmuşuz bu orucu. Bu sıcakta oruç... Asab gelir ama ancak böyle tutardı der gibi. Tavır yaptığı zaman ucub hastalığına yakalanmıştır. ocup haramdır. Büyük haramlardan biridir ve Gazali burada ne diyor? Aşılması gereken bir vadidir. Bunu aşamayan helak olur gider diyor. Peki ucub niye yapar insan? Bu kadar aptal olur mu? Allah için kıldığım bir namazı harika idi diye kendi puanını kendisi verir mi insan? Fıkıh ilmihal kitabına uygun yaptım der. Bak bu doğru. İlmihal kitabına uygundu yaptığımız değildi ya da olur. Ama kabul edip etmemek Allah'ın işi. Bu ibadeti kabul eder veya etmez Allahu Teala'ya ait. Bu kaç puanlık oldu? Güzel mi oldu? Çok güzel mi oldu? Harika mı oldu? Asab-ı namazı gibi mi oldu? Bunları kul kendisi karar veremez. Herkes kendi ibadetinin puanını kendi verirse melekler ne iş yapacak o zaman? Demek ki cahilce bir şey bu. E peki niye bu kadar cahilliği yapan insan cahil olduğu için? Okuduğu üç tane e, makaleyle alim olduğunu zanneder. Filan alimin kitabını okudu. Tamam evliyadan İmam-ı Azam'ın mesai arkadaşlarından zanneder kendisini. Asıl cahil odur. Hala ibadet nedir? Namaz niye kılınıyor? Nasıl kılınıyor? Farzlarını biliyor ama ruhunu bilmiyor namazın. Özünü bilmiyor. Namazı bozulacak şeyleri hesap ederken sadece abdesti bozulduğunda namazın bozulacağını düşünüyor. Namaza kendi puanını kendin verdiğin zaman süperdi bu namaz. Değdiğin zaman kime karşı bunu söylüyorsun? Allah kabul etsin diye namaz kılınıyor. Kabul et bunu bu uygundur demek yakışıyor mu kula? Hocup budur işte. Bir bina yapabilir bir insan. Bir vakıf yapabilir bir binayı. Bir Kur'an kursu yapabilirsin. O bina güzel oldu harika da diyebilirsin. Bunu Allah için yaptık. Bu harika bir kabul edeceği bir iştir Allah'ın. Dediğin an iş biter. Binayı beğenmek başka. Onun ibadet olarak değerini senin vermen başka kul haddini bilmemiş oluyor o zaman. Haddini bilmedin mi de ocup e, mikrobu sana bulaşıyor. Bunun en büyük sebebi ayrıntılardan uzak bir kültür sahibi olmak, sadece yüzeysel bilgi sahibi olmak. Erkeğin sakal bırakmasını Peygamber sallallahu aleyhi ve bağlantı kurmak olarak değil de yaşlılar haca gittiğince sakal bırakıyorlar işte zannetmek. Tesettürü sadece işte kadınların avreti görünmesin zannetmek halbuki tesettür Allahu Teala'ya itaatin sembolüdür. Bu bir ibadettir, cihattır. Misal yani. Her her Allah için yapılan her işte geçerli bir kural bu. Bir de mesela kul Allah'ın onu sürekli denetlediğini, ağzından çıkan her sözü bir kenara meleklerin yazdığını. Harikaydı bu ibaret diye bir mantık büttüğü zaman Allahu Teala'nın bununla hesap soracağını, kıyamet var. Yani kıyamet namaz kılıyor ama kıyamet günü nefeslerin bile hesabının verileceğini anlamıyor ondan dolayı bir de bir sıkıntı niye insan ucup yapar ee, insanlar birbirlerine Allah'tan kork. bu sözü kullanma diye nasihat etmedikleri zaman insan git gide bu hastalıkları kapar anlayamaz da böyle bir hasta olduğunu hele hele bir de övüyorlarsa onu harikaydı be var ya hacı teyzelerden daha iyiydin sen Dedikçe bir, iki, üç, hani kırk gün deli deyince deli oluyormuş ya insan. Kırk günde evliya dersen kendini evliya zanneder herhalde. Halbuki eşkıyanın tekidir, eşkıya'dan biridir ama evliya zannediyor kendini. Böyle olabilir ve Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin e, bu husustaki ayetlerini az dinliyordur. Az tefekkür ediyordur. Tefsir dersini sayfa çevirmek çok okumak olarak zannediyor bana göre böyle şuna göre şöyle deyip geçiştirmek lazım. Bir ayeti okuyup Abdullah ibn Ömer gibi eve gidip bu ayetin bizimle bağlantısı ne diye günler haftalarca düşünmüyor. Okuyor alim, okuyor alim oluyor. Tedebbur, tefekkür ince düşünceden uzak olunca da sonuç bu oluyor. Peki biz bir mümin ibadetler yaparken hoca Talebe, hacı, Müslüman, talebe veya öğretmen neyse. Ucup hastalığı var mı bizde? Bunu nasıl yakalarız? Bir, karşımızdakileri hor görüyorsak, kendimiz onlardan hep üstün görüyorsak, bu ucup hastalığının uygun ortamıdır. Sen çünkü kimsenin nasihatini dinlemiyorsun. Allah'tan kork. Sen bunu yanlış değerlendirdi dediğinde, hani Anadolu deyimiyle küplere bineceksin. gururlanacaksın. İki, bir iş yaparken, o işin alimine istişare yapma ihtiyacı hissetmiyorsan, sende ucup var demektir. Her işte böyle ama. Mesela, bir fıkhi mesele konuş, bir alime sormayı niye düşünmüyorsun? Yaptıktan sonra soruyorsun. Ucup Bozuntu sebebi bu. Yaptığın işi süper görmek. Ucup'tur. Ocup kurumsal olur. Mesela biz burada, bu vakıfta bir faaliyet yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Min abidin ila rabbil alemini okuyoruz. Biliyor musunuz? Şu dünyada bu kitabı bizden iyi okuyan yoktur. Biz harika okuyoruz. Ucup işte. Bunu ben yaptığım zaman bireysel bir ucup bu. Haram. allah Teala bir kuluna bir kitap yazdırmış. Sen okuyorsun, elhamdülillah okudum de. İstifade ettiysen git, ibadetini yap. Yok. Ee, kurumsal yapıyorsan, elhamdülillah Rabbim nasip etti. Yüz kişi bir araya geldik. Minhacül'abidin okuyoruz, elhamdülillah. Yok, dünyada eşimiz benzerimiz. Heh, ucup bu. Kurumsal ucup. Ki burada dipnot, yani bu kitabı okunurken konuşulacak bir mesele değil ama Rabbimin rahmetine sığınarak söylüyorum. Bugün 3 kişiyle birleşip bir dernek vakıf kuran herkesin temel hastalıklarından biri ocuptur. O olmasa dünya aç kalacak. O vakıf olmasa zaten insan hakları ölmüştü. 7 milyar insanda 7 kişiye yemek verdin diye açtık mı gitti? Allah kabul etsin de ne olursa olsun demek lazım. Çünkü hedef Allah'ın kabul etmesidir. Puanımızı biz verdik mi kurumsal veya bireysel yanlış yaptık. Ve bir başka gerekçe ya da bir başka ortaya çıkacak sahneler ilimle e, oburlanmak, övünmek, ilmi abartmaktır. Yani ben şu kadar sene okudum. Bu da diplomam. Şu diplomaya bak. Yani ilim Fezalimizin rahmetullahiyleği güzel bir benzetmesi var. Diyor ki, ilim insanın meyvesidir. O meyve ağacın dallarını aşağı çeker. Meyvesi olmayan ağaç göklere doğru yükselir. Eğer bir alim ilmiyle övünüyor, kibirleniyorsa onun ilmi Allah'ın aradığı ilim değil. Niye? Tevazusu yok ona tevazu öğretmeyen ilim ne işe yarayacak? Evet. Ve bir başka ucup hastalığı ümmetin ortak değeri olan alimleri çekiştirmek. Yani Ebu Hanife'den 1200 sene sonra gelmiş. Ebu Hanife'nin başındaki elif kadar değeri yok ilimde. Rakibi Ebu Hanife ama. Anla ki bu ocu pastası. Yaptığı iş haram. Direkt ve dolaylı olarak nefsini met etmesi. Direkt nasıl met eder? Benim bir benzerim yok bu konuda ya. Oo, Bu bir hastalık. Ciddi hastalık hem de. Ocup hastalığı. Dolaylı da yapar bunu. Allah'ın fakir kulu. Biz yani cahilce öyle. Bakma buradayız. Ya buradayız. Sen bir defa Arapça okuyorsun. Okuduğun kitabı ilahiyat talebesi okuyamıyor demek ki sende bir şeyler var. Fakir ee, şöyle bu tevazu kılıklı kibir ucub bu aslında. Çaktırmadan ben böyle diyorum ama anlayın sizin böyle olmadığımı canım siz insansınız. Anlayın yani bizde var bir şeyler. Bunu ha direkt söylemişsin. Ha mecazi cümlelerle söylemişsin. Her halükarda ucubtur yaptığın. Ne dedi Gazali? O abi, o vadiyi geçtin. Bu vadiyi geçtin. Şu vadiyi geçtin. Bu vadiyi geçtin. İblis baktı ki, Defis baktı ki senle uğraşılmıyor. Sen sonunda Ebu Bekir radıyallahu anhi gibi gece Kur'an okuyacaksın. O zaman riya yap biraz diyor. Bari bizim işimize yarasın. Riya da nedir? Defodur. Ayıptır. Malın ayıplı hale gelmesidir. Ucup yap bari diyor. Riyadan da kurtardı seni. Baktı ki riya olmuyor, rüya da yapmıyorsun, ucup yap bari diyor. Bilhassa ilimle meşgul olundukça insanın ucup oranı artıyor. Riya biraz daha mali ibadetler ve az çok insanların sıradan olan, ilimle ilgisi olmayanlar ama herkesin hastalığıdır da daha çok orada neşvunema bulur. Ucup ilimle ilgili, siyasetle ilgili, Kabiliyeti olanlar ve bir iş yapanların hastalığıdır. Peki nerelerde insan ocup yapar? Bir, bedeninde ocup yapar. Bedeninde ocup. Ne demek bedeninde ocup yapmak? Ya allah Teala Kur'an'da Yusuf Aleyhisselam'ı güzel diyor ama herhalde bu asırda da Yusuf benim. Şu tipe bak ya, parmaklara bak ya. Kendine tapınmak bu bu bir tür tapınma çeşidi bu da bir ocuptur bedeni onun şeytan tarafından e, ibadet zeminin çürütülmesi çünkü yaratan Allah değil sensen Bilhassa sesi güzeller hafız da olsalar bir bir sıkıntıdır onlar için sesleriyle ocup yapmaları ya sesi veren Allah Kur'anı sana öğreten Allah Peygamberine Kur'an indiren Allah Dinleyen kulakları yaratan Allah. Senin ne, neyin var burada ya? Neyin var? Bunu düşündüttürmez. Bedenine tapındıttırır. Siyasi, maddi, manevi gücünü insan ucup konusu yapabilir. Soyunu, babasının mesleğini ucup konusu yapabilir. Veya elindeki sayılara takılır. Mesela biz bir vakıfız. 818 şubemiz var. Ashab-ı kiram Huneyn'de bunu yapınca Allah cezalandırdı onları. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ iz اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ Kalabalığınız, ocbunuz olmuştu sizin hatırlıyor musunuz allah Teala buyuruyor. 15 bin kişiyiz dediniz, 15 bini büyük gördünüz. Müslüman sayıya takılmaz, Allah'ın rızasına takılır. Allah razı mı değil mi ona bakar. Bir kişi olursan dünya senin olur, sayı ararsan Allah seni bırakar o zaman. Paradan ucub olur, paradan ucub Kendi görüş ve kanaatine ucub yapar insan maazallah. Ucubu bir tehlike olarak zikrettik, Rabbim muhafaza buyursun. Riya ve ucub bir afet. Ne yapıyor? İbadeti defolu hale getiriyor. Çürütüyor ibadeti. Şeytanın asıl hedefine hiç Allah tanıma. Bak çünkü tanıyorsun. Bari şu şu şu engeller çıkarıyor. O engellerden de aşıyorsan, yine oturduğun Kur'an okuyorsan, gel bakalım şimdi riya barajını geç göreyim seni diyor. Şimdi ucub barajını geç göreyim diyor. Devam edecek gazaremiz. Biz de istifade etmeye devam edeceğiz inşallah. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. rabbil alemin. Mmm, -hmm. mm -hmm. mm -hmm.